Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Size e, Medine-i Münevvere'mizden kucaklar dolusu gönülden sevgiler, selamlar. Hepinizin cumasını tebrik ederim. Allahu Teala Hazretleri her hafta başımıza gelen, tekerrür eden bu mübarek bayramı, Allah'ın büyük ikramı, cuma gününü e, her haftanın bayramını sizlere mübarek eylesin. Bugünün güzelliklerinden istifade etmeyi nasip eylesin. Bugünkü konuşmamdaki hadis-i şerifleri daha ziyade ahlak ile ilgili hadis-i şerifler teşkil edecek. Birinci hadis-i şerif Hz. Ayşe'yi Sıddık'a validemizden Peygamber Efendimiz'in hanımı Müslümanların annesidir. Efendim, Hz. Ayşe bizim ve sizlerin hepimizin validesidir. Binaenaleyh tabi ben arada e, her zaman vaazımda da söylüyorum Arapça konuşurdu Hazreti Ayşe validemiz ve diğer e, validelerimiz o halde Arapça bizim ana dillerimizden birisi oluyor yani biz hem ana dili Türkçe olan kimseleriz hem de Arapça olan kimseleriz diye bu Latifi'yi de e, bu cuma sohbetinde yine hatırlatayım yani hepimizin Arapçayı öğrenmesi lazım. Dinimizin lisanıdır. Kur'an-ı Kerim'in lisanıdır. Bütün bilgilerimiz Arapçayla efendim çok sıkı bağlantılıdır. Arapçayı öğrenelim. Evet e, müminlerin annesi, validemiz Ayşe-i Sıddık'a teala anha rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden. Tabii bu hadisi şeriften e, beyler de memnun olacak. Hanım, hanım efendiler de, vaazımı dinleyen hanımefendiler de memnun olacaklar ve İslam'ın güzelliği tabi her hadis içerisinde her hükmünde şeriatın açıkça ortaya çıktığı gibi burada da görülecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ifadeleri şöyle min ekmelil müminine imanen ahsenuhum hulukan ve altafuhum bi ehlihim sadaka Resulullah fîmâkâle evkemâkâdî fî Efendimiz buyuruyor ki, min ekmelil müminin, Müslümanların en kamillerindendir. Kamil, temale ermiş, olgun demek. En temale ermişlerindendir, olgunlarındandır. İmanen, hangi yönden? İman yönünden. Yani iman yönünden, imanca müminlerin en kamillerindendir. Ahsenuhum huluka, huyca en güzel olanları. Demek ki, ee, Müminliğin, Müslümanlığın kemale ermiş olduğunun alameti insanın huyunun güzelliğidir. Ve el bir ehliyim, ikinci cümle e, tabi çok hoş. E, her cümlesi gibi, her kelimesi gibi. E, ailesine, ehline, iyaline en lütufkar olanıdır. Müminlerin imanca en kamil olanlarındandır ahlakça en güzel olanları ve ailesine, ehline en lütufkar olanları. Demek ki e, hepimizin ahlakımızı en güzel yapmaya çalışmamız lazım ve ailemize, ehlimize e, hanımımıza, çocuk çocuğumuza çatımızın altında yuvamızın içinde bizimle beraber yaşayan yakınlarımıza lütufkar e, olmamız lazım. Tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cahil bir kavme geldi. Biliyorsunuz Peygamber Efendimizin hayatı devresine asr-ı saadet deniliyor. Peygamber Efendimizden önceki o toplumun hayatına da devri cahiliye deniliyor. Cahiliyet devresi. Yani cahiliyet devresinde yaşayan insanlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gelince zaman Nurlandı, güzelleşti Bir güzel hale döndü ki Tarif edilmez ve asrı saadet oldu Devri cahiliye Oldu asrı saadet Saadet asrı oldu E bu nasıl oldu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz O toplumu eğitti Yani cahil toplumu, cahiliye devri içinde olan Kötü adetleri olan Toplumu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Bir mürebbi ilahi olarak Allah'ın kendilerine gönderdiği, rahmet olarak gönderdiği, efendim, büyük lütuf olarak gönderdiği peygamberi eeeimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları eğitti. Nasıl eğitti? O kadar detaylı eğitti ki efendim hadis şerifleri okudukça e, toplumun e, liderinin nasıl olması gerektiğini ve efendim toplumu nasıl eğitmesi gerektiğini görüyoruz hiç bir liderde olmayan efendim güzel bir efendim eğitim e, gayreti eğitim yüceliği var onu belirtecek efendim e, bazı hadis şerifleri bu ana hadis şerifin arkasından sizlere nakletmek istiyorum sohbetimde birincisi efendim min efdalı şifa ati en teşfaa beynel isneyni fil nikah e, buyurmuş Peygamber Efendimiz İbn-i e, rivayet olunduğuna göre e, insanların birbirlerine karşı efendim nasihatte bulunması şefaatte bulunması var. Yani e, iki kişinin arasını düzeltmek için birisine hatırını ortaya koyarak icada bulunmaya şefaat diyoruz. E, şefaat tabii e, toplumda yaşayan insanların birbirlerine karşı veya iki kimsenin arasını düzeltmek için o iki kimseye karşı bir güzel niyetini gösteriyor. Ee, Müslümanların birbirlerine karşı şefaat etmeleri yani işlerinin yapılması hususunda hatırını koyarak ricada bulunmaları. Tabii bir de ahirette şefaat var. Efendim Allah'ın huzurunda Allah'a ricada bulunmak var. Yani Ya Rabbi şu kulunu affeyle diye bu da e, şu, bu da haktır. allah Teala Hazretleri bazı kullarına ahirette kendisine böyle ricada bulunma hakkını verecek. Bunların serveri, önderi, başta geleni tabi yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O Nebiyyül Rahme ve Şefiül Ümmedir. Rahmet Peygamberidir ve ümmetine şefaatçidir. Ve şafi Müşaffa'dır. Yani öyle bir şefaattir ki şefaati Allah indinde çok değerli ve geçerli ...olan bir şefaatçidir... ...tabii peygamber efendimiz... ...şefaat edecek ümmetine... ...insanlara, yığınlara... ...müminlere, kalabalıklara... ...ama başka mübarek... ...insanların da derece derece... ...Allah indinde şefaatleri olacak... ...alimlerin şefaat hakkı var... ...şeyhlerin, nürşid kâmillerin kamillerin... ...şefaat hakkı var... ...şehitlerin şefaat hakkı var... ...Kur'an-ı Kerim'in şefaat hakkı var... ...efendim... ...şefaat edecek... Kur'an-ı Kerim'de yani şahsiyet maneviyesi tecessüm edecek allah Teala Hazretleri'nin huzurunda şefaat edecek. Şimdi dünyadaki insanlar arasındaki şefaatlerde işte bunu affediver, şunun işini görüver, bunu efendim şu hususa ver gibi ricalar. Tabi bu neden oluyor? Bir zayıfı himaye etmek için oluyor. Efendim onun yapamayacağı bir işte ona Hatırıyla yardımcı olmak oluyor. Karşı tarafı efendim o işe meylettirmek, iyilik yapmaya teşvik etmek oluyor. Şefaat onun için iki kişi arasındaki şefaat sevaplı bir şey. Biz de etrafımızdaki insanların böyle küçük büyüklüğü işlerinin oluşmasında tabii hatırımızı ortaya koyarak birisinin iyilik yapmasına birisinin de işinin iyilikle oluşup gelişmesine yardımcı olmaya çalışmalıyız. Bu Müslümanın merhametinden. Müslümanların birbirini sevmesinden birbirlerinin meselelerine ilgi duymasından birbirlerini efendim desteklemesinden kaynaklanan toplumsal bir ahlak güzel bir şey şimdi peygamber Efendimiz buyuruyor ki min eftali şefaati şefaatlilerin en faziletlilerinden demek ki şefaatler çok ve çeşitli toplumdaki olaylar çeşitli olduğu için efendim şefaatler de çeşitli bunun en faziletlisi neymiş en teşfaa senin şefaat etmendir muhatabına söylüyor kime efendim ifade etmişse bu sözlerini Peygamber Efendimiz ona söylüyor senin şefaat etmendir beynel isneyni iki kişi arasında şefaat etmendir hatırını koymandır ortaya rica bulunmandır fin nikah nikah konusunda evet şimdi e, nikah konusunda iki kişinin arasında senin hatırını koyman şefaatlerin en faziletlilerindendir. Neden? Çünkü nikah bizim dinimizde evlenmek e, ibadettir. Belki ilk defa duyanlar şaşıracaklar. Efendim şöyle bir e, başlarını sallayacaklar, gözlerini açacaklar. E, evlenmek ibadettir ve çok sevaflıdır. Ve devamlı olarak insanın sevaplarının artması vesilesidir. Ve toplumda efendim çok önemli bir olaydır evlenmek, yuva kurmak, e, aile, yuva efendim e, karı koca ve evlatlardan meydana gelen e, toplum bir birimi toplumun en e, küçük yapı taşı efendim çok önemlidir aileyi İslam e, çok önde tutuyor ailenin e, kurulmasına devamına muhabbetle çalışmasına çok büyük değer veriyor İslam böyle olduğu zaman ne oluyor bir kere Bey ile han, han, hanım arasında iş birliği oluyor. Birisi kazancı sağlıyor, ötekisi ev işlerini, çocuk yetiştirmeyi sağlıyor. Allah kendilerine çocuk ihsan ediyor. Efendim o çocukların yetiştirilmesi, eğitilmesi, geliştirilmesi, terbiye edilmesi olayı oluyor. Efendim bir e, hanım himaye edilmiş oluyor, bir bey efendim hanımına ve çocuklarına e, ömür boyu iyilik yapmış oluyor. İnsanın evine Efendim, kazanç getirmesi, yiyecek getirmesi, filelerle, efendim paketlerle, efendim e, yiyecek, içecek yiyecek getirmesi, efendim infakta bulunmasın, cihada sahip edilen para gibi sevap. Efendim ayrıca kişi şahsen mutlu oluyor çünkü insanın tabiatında ve birçok varlıkların tabiatında böyle eşleriyle beraber olma arzusu kuvvetli bir arzudur. Ve bu arzu olmadığı tatmin edilmediği zaman, meşru yollardan yerine getirilmediği zaman kişiler çok mutsuz olurlar, çok bedbaht olurlar, perişan olurlar, ruhi bunalımlara düşerler. Onun için insanın ruhen sağlıklı olmasının şartı da evlilik, efendim, e, mutlu olmasının da şartı evlilik. Hasılı evlilik sultanlıktır, bekarlık değil, evlilik sultanlıktır. Sonra da çok karlıdır, dini bakımdan karlıdır ibadetlerinin sevabı artıyor. Efendim, kalbi tertemiz oluyor. Aklı rahatlıyor. Efendim işi düzene giriyor. Yaşamı düzene giriyor. Rahatı, konforu artıyor. Ondan sonra da Allah kendisine efendim çolu çocuk veriyor. Çoluk çocuk, çocuğundan dolayı bereket veriyor. İşte bu güzel bir olay. Evlilik, yuva kurmak. Bu işin olmasına olumlu katkılarda bulunması lazım Müslümanların. Yani her Müslümanın Nikah konusunu teşvik etmesi lazım şimdi dünya üzerinde çeşitli akımlar var ee, insanların tutumları var zihniyetleri var Efendim e, tutturdukları Efendim hayat tarzları var mesela Avrupalılar çocuk yapmayı sevmiyorlar efendim çocuğu külfet olarak görüyorlar çocuk yetiştirmeyi zor bir iş doğrudur zor bir iştir külfe olarak görüyorlar. Çocuk edinmek istemiyorlar. Hatta hanım veya bey ile yuva kurmak da istemiyor tarafımdan. Neden efendim hürriyetleri tahdit olur diye düşünüyor. İstediği gibi e, halt edecek efendim yaşayacak. Onu daha iyi sanıyor. Tabii bu onların felsefesi. Ama İslam e, bunun böyle olduğu zaman toplumun zarar gördüğünü, toplumun ana yapısının tahrip olduğunu ve efendim toplumun gelişmesinin hata çoğalmasının durduğunu efendim bildiği için nikahı teşvik ediyor. Şimdi Avrupalılar, kendileri, Amerikalılar veyahut efendim başka gayrimüslimler, e, Çinliler, Hintliler çeşitli sebeplerden çocuklarının olmamalarını isteyebilirler. Diyorlar ki efendim dünya nüfusu işte çok artıyor. Dünya nüfusu arttığı zaman dünyada dengeler bozuluyor. Çevre kirleniyor. Efendim çocukların bakımı zorlaşıyor. Çocukların bakımı bir kere Allah'ın onlara rızık vermesiyledir. Allah yarattığı mahlukunu efendim rızıklandırır. O bir mesele değil. Ama yani insanların çoğalmasını da düşünecek olursak mesela bir Amerikalı, bir batılı, bir münevver insan medeni dediğimiz alemin insanı bir doğuludan mesela bir Hintliden 30 defa daha fazla Çevreyi kirletiyor. Çünkü modern yaşamaya alışmış, konforlu yaşamaya alışmış. Muazzam çevreyi kirletiyor. Efendim üretimiyle, yaşamıyla, israfıyla, efendim pervasızlığıyla 30 Hintliden daha fazla bir tek Amerikalı çevreyi kirletiyor. O zaman ne olması lazım? Amerikalı çoğaltmasın. Çünkü çevreyi çok kirletiyor. Ama e, yani bizim tabii Hindistan'da da çok Müslüman şey var yani bir kısmı başka dindedir Brahmanisttir, Budisttir de efendim e, Müslümanlar da çok Hindistan'da zaten bir ara Müslümanlar idare etmişti Hint kıtasını efendim yani bir Müslümancık bir gariban mütevazı efendim kimse Afrika'da, Asya'da demek ki 30 misli daha toplum, e, çevreye yararlı veya az zararlı ötekilerden binaenemek Evet onlar çoğalmasından tamam çünkü bir tane olunca 30 kişi kadar zarar veriyorlar ama bizim durumumuz öyle değil. Müslümanın çoğalması faydalı. Müslüman çoğaldı mı toplum düzelecek, düzelecek, insanlar arasındaki münasebetler düzelecek, düzelecek harf olmayacak, sulh olacak, ahlaksızlık olmayacak, efendim edep ahlak olacak, istismar olmayacak, hakkaniyet olacak binaenaleyh. Efendim onlar doğum kontrolü yapıyorlar Tamam yapsınlar haklılar Çünkü çevreyi çok kirletiyorlar Berbat ediyorlar alemi Ama bizim öyle bir durumumuz yok Biz evliliği tercih ediyoruz Ayrıca çocuk olsa da olmasa da Nikah şerefli bir yol Nikahın dışında efendim Arzularını Tatmin etmeye çalışmak da Gayrı kanuni bir yol yani bu Kanunlar da bunları Birçok ülkelerde doğru görmemiş Efendim e, nikah dışı ilişkileri yasaklamış ve cezalandırmıştır. Yani kanunen de doğru değil. Fakat yani nikah her yönden e, toplum yönünden, efendim mutluluk yönünden, evlenin dünyası ahireti yönünden, bindarlığı yönünden, efendim neslin idamesi yönünden, e, çevrenin düzeni yönünden evlilik çok güzel bir e, olay. İslam da onun için. Nikahı teşvik ediyor nikah konusundaki aracılığı, rica'yı ve şefaati de teşvik ediyor. Onun için bizim bu konularda e, üzerimize düşen vazifeyi yapmamız gerekiyor. Bir de şu durum var, şimdi Müslüman'ın kızı tabi tesettürü Allah emrettiği için tesettire oluyor, besure oluyor, örtülü oluyor. Efendim, e, örtülü olunca kendisini e, saklamış oluyor. Güzelliğini göstermemek esas oluyor İslam'da. Ama e, başka kültürlerde güzelliğini ortaya arz etmek efendim reklam etmek afişe etmek esas oluyor. Onun için açılıyor, saçılıyor e, başka bir kültürden olan gayrimüslim olan insan göğsünü açıyor, bacağını açıyor kolunu açıyor, saçını açıyor, yüzünü boyuyor. Yani daha güzel görünmek için muazzam bir sanayi, korkunç bir gayret, sabahtan akşama tuvalet, ruj, makyaj vesaire berber e, büyük bir şey oluyor. Şimdi Müslüman bunu yapmıyor. Yapsa da efendim evinde yapmasına müsaade edildiği için dışarıda e, yapmadığı için çok küçük ölçülerde oluyor. Efendim e, binaenaleyh bu e, Müslüman kızın güzelliği ve kıymeti ancak onun yakınları tarafından bilinir. Herkes böyle sokakta, çarşıda, bayırda, plajda, piknikte göremez tabii onu. Onun için bilenlerin öteki ilgililere bu hususta yardımcı olması lazım. Ben bir güzel hanım kızı sanıyorum. Çok iyi eğitim görmüş, çok terbiyeli, çok güzel bir ev hanımı, Efendim çok çalışkan, hünerli, becerikli. Aman onu tavsiye ederim. İstersem ben de aracı olayım, işte onunla bir yuva kurma hususunda diye böyle yardımcı olmalıyız. Veyahut da, efendim, tabii insanın kız çocuğu da olabilir. O da kendisine çocuğunu emanet edecek kız çocuğunu emanet edeceği güzel bir damat arar. Namuslu, dürüst, çocuğuna helal lokma yedirecek olan, çocuğunu mutlu edecek bir kimse arar. Onun da bulunması zor. Onun için de... Yine konum komşunun yani Müslümanların birbirlerine yardımcı olması lazım. Aman ben çok iyi bir çocuk tanıyorum. Yakından tanırım. Ürüsttür, namazındadır, niyazındadır, temizdir, terbiyelidir, merhametlidir. Aman bak bunu bir şey yapalım. Efendim sizin kızınızla evlendirelim. Ben aracı olayım falan diye. Bu gibi güzel işleri yapmakta yardımcı olmalıyız birbirimize. Bu bir sosyal vazife, dini bir vazife. Nikah sevap olduğu için sevaplı bir şeye... Aracı olmakta sevap, şefaatle sevap, ettaallu alel hayri, kefaili, hayrı işleyen insan yapmış gibi sevap kazanır diye genel hüküm var hadisi şerifle bildirilmiş. Hayra delalet etmek, hayrı yapmak gibi sevap kazandırdığından bu hususa çok gayreti olalım. Bu önemli bir hizmettir. Ben bunu çok önemli görüyorum. Bu hususa e, hepinize olanca gayretinizle çalışma rica ediyorum, e, tavsiye ediyorum. Efendim e, bunun önemine e, dikkat edin ve size efendim bu hususta etrafınıza güzel hizmet yapın İslam bakımdan diye efendim rica ediyorum ben de size şefaat ediyorum bu konuda efendim rica da bulunuyorum şimdi e, hani deminki konuşmam arasında söz arasında geçmişti efendim bu Avrupalı gayrimüslim yani başka yerdeki efendim kültürlerdeki Kadınların zihniyetleri, erkeklerin zihniyetleri, tabii yaşam tarzları, kendilerini teşhir etmeleri, erkeklerle kadınların münasebetlerinin meşru ve gayrimüşkü meşru noktalardaki efendim e, e, cereyan tarzı ve sayısal olarak yüzdesi tabii çok farklı. E, bu hususta Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş bir hadis-i şerifi de konuyla ilgili olduğu için... E, anlatayım ekleyeyim. min tis min tis en ve tesvin emre eten vahidetun fil cennet ve bakiyetu hunne finnar <gülüyor> inel mer'atel müslimete iza hamalet enne leha ecres ta imil qaimil muhrimil mucahidi fi sebilillah hatta vadaat ve inne leha fi evveli radatin ehu ecre hayati neseme. Ne kadar güzel bir hadis-i şerif. Bunu nikah dairelerine böyle tercümesini yazmamız lazım. Yahut nikah davetlerine, düğün davetlerine yazmak olabilir. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerifinde Mintis'in ve tis'in emreten 99 kadından Vahide fil cennet yani bir tanesi cennettedir. 99 kadından bir tanesi cennettedir. 98 tanesi Allah korusun Allah etmesin Allah kurtarsın cehennemdedir. Yani genel temayül kadınların efendim durumu dolayısıyla efendim genel durum böyle e, 99'da biri cennete giriyor 99'da 98'i hesabıyla söylenmemiş, 99 hesabıyla söylenmiş hadis-i şerifte Efendim cehennemlik. Tabi nedendir? Açılır. Efendim tesettüre riayet etmez, ahlaki kaidelere riayet etmez, dini emirleri uygulamaz. Efendim imanına dikkat etmez, ibadetine dikkat etmez, isyan eder. Efendim vazifelerini yapmaz. Ee, kocasına karşı gelir çocuğuna bakmaz efendim vefasız olur efendim gayretsiz olur tabi oradan çok şeyler kaybediyor ee, ve bakı yetuhünle finlar 98'i cehennemde 99'dan bir tanesi cennette bu böyle genel durum böyle fakat peygamber efendimiz yani sevap kazanacak müslüman hanımları da e, hemen arkasından güzelce anlatıyor ve innel mer etel Müslüman'e icra hamlet. Müslüman bir hanım evladına hamile olduğu zaman, Müslüman bir hanım evladına hamile olduğu zaman başlar sevap kazanma. Ne kadar en lela ha ecles sa'imil muhrimil mücâhidü fi sebililah. Bu e, e, hamile olmuş olan hanımcığa e, sevap çalışmaya başlar ne kadar? Ejres saim, efendim e, gündüz oruç tutan. El-Ka'im gece kalkıp uyumayıp efendim e, ibadet ve efendim e, zikri tesbih efendim yapan ve e, namaz kılan. El-Muhrim e, efendim ihrama girip haç ve ömre yapan. El-Mücahid Pisebillah Allah yolunda efendim savaşa katılıp cihad eden kimse gibi Sevap yazılmaya başlanır. Bakın ne kadar e, büyük sevap kazanıyor. Bir kadıncağız zor bir iş olan efendim çocuğunu büyütmeye başlayınca hamile olarak karnında büyütmeye başlayınca ne kadar sevap kazanmaya başlıyor. Saimi kayim yani gündüz oruçlu gece ibadetinde namazında kadar efendim hac ve ömre yapan insan kadar ve Allah yolunda cihad eden insan kadar sevap kazanıyor. Şimdi bir düşünün Müslüman kadının böyle çocuk yapmaktaki fedakarlığını ve efendim şeyini rızasını bu işe razı olmasını itiraz etmemesini bir de doğumdan evlat edinmekten evlenmekten bucak bucak kaçan kendi keyfini rahatını düşünen efendim modern dünya kadınlarını düşünün efendim evlenmek istemiyor bir koca kahri çekmeyeyim çocuk devri cefası çekmeyeyim diye Evlense çocuk yapmak istemiyor. Neden? Efendim işte e, doğum zormuş, çocuğu büyütmek zormuş falan diye kaçınıyor. Evet zordur, zor. Zor olduğunda haklılar. Zor ama Allahü Teala Hazretleri de böyle bir hamile hanımefendiciye efendim gece e, o namazı, gündüz oruçlu vaktini hep böyle ibadetle geçiriyor gibi gelmiş bu bizim yaptığımız gibi e, haçlara, ömrelere e, efendim e, bu ip. En kıymetli ibadet, bunları yapmaya nasıl başlanılıyor? İhramlanılıyor, onun için e, ihramlanmış insan gibi veyahut da efendim, Allah yolunda malını ve koyarak cihad eden insan kadar sevap kazanmaya başlıyor. Sonra hatta vadaat, çocuğunu dünyaya getirinceye kadar o hamilelik devresi 9 ay 10 gün genellikle işte bu sevap böyle boyuna çalışıyor. Hı, saatin, ibrenin, efendim, e, rakamları hızla değişiyor ve hızla dönüyor. Ne muazzam sevap kazanıyor. Tabii bunun bir ibadet olduğunu bilenlere, bu sevabı bilerek bu işin sıkıntılarına tahammül edenlere ne mutlu Tabi ilk hemen bu hamilelik başladığı zaman aşermek denilen işte mide bulantısı vesaire olur. Tansiyonlar değişir, vücutta çeşitli hastalıklar belirebilir. Amilenin bakımı önemli, e, tıbbi ihtimal ister. Efendim yorulur, efendim e, sıkıntıları vardır, uykusuzluğu vardır, ağrıları, sızıları vardır ama işte Allah ondan dolayı o hanımefendiye böyle muazzam şevaplar veriyor ki kolay kazanılan şevaplar değil. Efendim ve inne leha fi evvel rad'atın turdi'uhu ona ilk emzirmede çocuğunu kucağına alıp da ilk defa emzirmesinde ilk emzirmesinde ecrü ecre hayatı nesmetin bir kulu bir kulu hayatı kadar sevap veriliyor. Yani bir insanın diyelim ki düşman eline düşmüş bir insan esir düşmüş efendim kesecekler öldürecekler diyor ki bu taraftan birisi öldürmeyin fidye-i necatını vereyim kurtuluş parasını ağır parayı ödeyip öldürmeyin kurtulsun e, parayı ödüyor eseri düşmandan kurtarıyor ölecekti kafası kesilecekti ilam edilecekti ölümden kurtuldu fidye-i necatla yani bunun gibi bir hayat e, bir insanın bir hayat kazanması cevabı vardır ilk emzir işte e, sonra ne olacak her emzirişte bu sevap tekrarleyecek. Yani nice nice insanlara hayat vermiş ve ölümden kurtarmış, filiyi necat vererek efendim onu e, efendim hayata kavuşturmuş gibi sevap kazanıyor kadın. Ne kadar güzel. Efendim büyük mükafatlar. Allahu Teala Hazretleri ne kadar mükrim. Ne kadar kullarına çeşitli vesilelerle büyük sevaplar ihsan ediyor. Ne kadar efendim meşakkatleri değerlendiriyor. Hepimizin bildiği bir hadisi şerif vardır. Bu münasebetle e, beyan edelim, hatırlayalım. E, i̇badetin ehtalı yani en faziletlisi Ahmez-uha. Ahmez ne demek? En zahmetli. Yani zahmetli oluyor tabi ibadet. Kolay değil bazen. ibadetlerde zahmetler vardır. Meşakkatler vardır. Ama zahmet ve meşakkat ne kadar çok olursa sevap o kadar çok oluyor. Efendim ben duyuyorum ki hacca gitmek çok zahmetliymiş. Tabi zahmetli ama cevabı da o kadar çok. Efendim işte para çok harcanıyormuş, sıkıntılar çok oluyormuş, hava sıcakmış, izdiham fazla oluyormuş. Efendim vesaire vesaire. Evet işte zahmetlerin hepsinden dolayı cevap çok. Efendim cihadın sevabı çok büyük. Tabi mal ve can tehlikesi var, yorgunluk var, rahat yok, Efendim korku var ama cihat yapıldığı zaman da geride bir toplumun mutlu yaşaması var yani sen Allah yolunda cihat ediyorsun sınırda gözcülük ediyorsun düşmanla efendim düşmanın saldırısına karşı durarak hayatını ortaya koyuyorsun ama kocaman bir toplum geride senin bu fedakarlığın kahramanlığın sayesinde milyonlarca insan mutlu yaşıyor işte zahmetli ama cevabı çok büyük işte bu Buna benzer bütün ibadetlerde e, zahmetin çokluğu nispetinde mükafatı da Allah fazla veriyor. Bir insan hasta oluyor, ötekisi sıhhatli. E şimdi bu Allah'ın adaletine sığar mı? Allah dünyada insanları imtihan ettiği için peygamberlerine bile hastalık vermiş. Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığını biliyoruz. Hastalık veriyor, evet birisi hastalıklı, ötekisi sıhhatli, sağlıklı. Birisi sağlıktan, sıhhatten imtihan oluyor, ötekisi hasta olmuş durumunda Allah'a karşı kulluğunu nasıl yapıyor diye oradan imtihan oluyor. Ama Allah-u Teala Hazretleri ecirde dengeliyor, sevabı hastaya çok veriyor. Hastanın uykusu, ibadet, iniltisi, e efendim tesbih, e duası, makbul efendim yapamadığı e, adeti olan ibadetleri yapmış gibi sevabı al, çalışıyor efendim ve ceseri amali günahlardan siliniyor tertemiz oluyor işte bir dengeleme muazzam bir dengeleme hani insan peygamber efendimiz afiyet isteyin Allah'tan demese biraz hasta olsam da sevap kazansam diyeceği geliyor e, şeyde hastalıkta sevap var evet bir, bir kadının Efendim kendi başına takıp takıştırıp taranıp donanıp boyanıp Efendim giyinip süslenip allanıp kullanıp Efendim seyrine bakması, gezmesi, pikniklere gitmesi, yazlıklara gitmesi, filajlara gitmesi, keyifli zevkli. Öbür taraftan bir hanımefendinin de efendim çocuğunu büyüteceğim diye hamileliğin sıkıntısını çekmesi, çeşitli rahatsızlıklara tahammül etmesi Allah rızası için dengeli değil ötekisi daha rahat, delikisi meşakkatli. Ama işte Allah Teala Hazretleri buna büyük sevap veriyor. Peki niye bu meşakkatli iş oluyor? Hikmetini hey, gayet kolay anlıyoruz. Böyle olmadığı zaman e, nesil yetişmiyor. Efendim e, insan nesli yetişmiyor. İnsan nesli devam etmiyor. Bakın Hazreti Adem Atamızdan Aleyhisselam e, bu zamana kadar insan nesli devam etmiş. Daha Allah'ın istediği nice zamanlara kadar insan nesli devam edecek e bütün nesiller öyle koyunlarımız yüremese ne yiyeceğiz ne içeceğiz her şeyin üretimi önemli balık çiftlikleri kuruyoruz efendim hayvan çiftlikleri kuruyoruz efendim aman hayvanlar üresin bitkiler üresin bir tohum ekiyoruz efendim bir tarla mahsul alıyoruz ee, neden Allah bir tohumu üretiyor çoğaltıyor nice nice tohumlar oluyor bütün dünya hayatı bu üremeye ve gelişmeye dayalı olduğundan, üremenin şekli şemayla böyle olduğundan, bunun olması lazım. Tabiat, akıl, mantık, efendim işin akışı, kainatın çalışması böyle. Tabi bu sıkıntılı. E sıkıntılı işe katlanan ile katlanmayan arasındaki fark ne? Katlanan gece ibadet eden, gündüz oruç tutan hacca ömreye gelmek için ihrama girip sevap kazanan Allah yolunda meşakkatlere katlanıp malıyla canıyla cihat eden insan kadar sevap kazanıyor evinde o hanımefendi Tabii ondan sonra da Allah nur topuyun gibi bir evlat veriyor artık onun tadına doyum olmuyor kucaktan inmiyor çocuk yanaklarını öpüyorsun tombul tombul aha hayırlı evlat etsin filan diye e, çocuğu olmayanlar da kıvranıyorlar aman benim çocuğum olsun Aman filanca doktora gidelim, aman aman Almanya'ya, Avrupa'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya gidelim. Aman dünyanın neresinde ne tedavi çaresi varsa şu benim çocuk olmama durumum efendim geçsin de ben de bir çocuğa sahip olayım diye karı koca seferber oluyorlar, servetlerini harcıyorlar. Tabii evlat da çok büyük mükafat. Biraz sıkıntı çekiliyor, arkasından evlat gibi Allah bir e, e, mükafat veriyor. Öğrenci biraz sıkıntı çekiyor senenin sonunda efendim sınıfı geçiyor, e, tahsilinin sonunda diploma alıyor, meslek sahibi oluyor, güzel bir kazan sağlıyor. Çiftçi biraz zahmet çekiyor, tarlayı ekiyor, biçiyor, hani çapalıyor, e, bakımını yapıyor ama sonunda mahsulü alıyor, getiriyor pazarda satıyor, para kazanıyor. Efendim traktörlerle efendim pancarı getiriyor, buğdayı getiriyor, satıyor, e, e, geçimini sağlıyor. Demek ki dünyada. E, sahi kanunu var ve biz bu sahi kanunu seviyoruz, beğeniyoruz, takdir ediyoruz. İnsan çalışmalı diyoruz. İnsanın çalışması lazım diyoruz. E, çalışkan milletleri takdir ediyoruz. çalışmayan tembelleri tengil ediyoruz. E, çalışmak da bir zahmet. Ama işte çalışmadan ürün ortaya çıkmıyor. Sonuç ortaya çıkmıyor. O bakımdan hepimizin çalışması lazım. Allahu Teala Hazretleri bizi Müslüman eylemiş. İslam dininin en önemli özelliği fıtrat dini olmasıdır. Yani insanın fıtratına, tabiatına, hılkatına, yaratılışına uygun hükümleri ihtiva etmesidir İslam'ın. En güzel nokta budur. İşte buralardan efendim, e, tanıdıkça, tanıdıkça insanın İslam'a aşkı, muhabbeti, sevgisi, bağlılığı artıyor. Sevgili dinleyiciler, allah Teala Hazretleri hepinizi, hepimizi İslam'ın kadrını, kıymetini bilenlerden eylesin. Allah bize bir nimet vermiş, mücevher vermiş, mücevherat sandığı vermiş, hazine vermiş. Biz o hazinenin kıymetini bilmezsek yazık olur, harcarsak yazık olur, istifade etmezsek yazık olur. İslam bir hazinedir. Allah bizi hepimizi bu hazineye sahip etmiş. Bu hazineden mahrum etmesin. İslam üzere yaşamayı, İslam üzere Efendim, ruh teslim edip ahirete mümin-i kamii olarak geçmeyi nasip eylesin. Ahiretin de ebedi saadetine ermeyi, cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Bugünkü cuma sohbetinde ahlakın güzelliğini öğrenmiş olduk ve bunun en güzel tezahürünün de evlilerin eşlerine ailelerine karşı lütufkar davranması olduğunu efendim okumuş olduk, öğrenmiş olduk kardeşlerimizilerden. Nikah konusunda yardımcı olmanın, şefaatçi olmanın, aracı olmanın ne kadar sevaplı olduğunu gör, görmüş olduk. E nikahdan sonra da evlilerin çocukları olması için efendim yaptıkları, çalışmaların sevabını, hamileliğin, efendim çocuk beklemenin, çocuk doğurmanın, çocuk emzirmenin, yetiştirmenin ne kadar sevaplı olduğunu görmüş olduk allah Teala Hazretleri cümlemize hayırlı yuvalar, mutlu yuvalar ihsan etsin, hayırlı evlatlar ihsan etsin, evlatlarımızı hayırlı yetiştirmeyi nasip etsin, mutluluklarını görmemizi nasip etsin, hepimizi evlatlarımızla beraber cennetiyle, cemaliyle şeref edesin. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve bereket.